Mesela meşyet meselesinde intihar eden bir adamın intihar ettiği şeyle cehennemde ebedi azap gel çekeceğe geliyor mu?、Evet. Geliyor. Ebedi ifadesi o fiilin ne kadar kötü bir fiil olduğunu anlatmak içindir. Yoksa ebedi cehennemde kalacak sadece kimdir? Şirketlerdir. Yani kafirler ve müşriklerdir. Ama kendi nefsine durmadan ibadetine akmayacak kalmayacak. Bakıyorsunuz Müslümanın kitabın imanda iki tane sahade Medine'ye hicret ediyorlar kardeşlerim. Bir tanesi Medine'nin havasına dayanamayarak intihar ediyor ve bileklerini kesiyor ölüyor. Daha sonra Arkadaşı onun rüyasında görüyor. Rakıbın sana neler muamelesi? Gördüğü gibi diyor, hizmet etmem, hasbıyla cennete koyulur diyor. Yani bakın, Allah Resulü İstekatü Vesselam, bakın bir adam. Allah Resulü İstekatü Vesselam.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 Ölmem benim için hayırlı insan benim canımı imanekli olarak ne al diye dua etme var mıdır? Allah böyle durumu bizleri düşürmesin. Müslümanlar、evet. ve o sahabenin o halini diğer arkadaşı ne yapıyor rüyasında görüyor. Yani o sahabelerin rüyaları bile neydi sağlık yani öbür taraftan net bir haberini ne yapıyor alıyor.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 Zul etmeyecek. Burada devlet başkanı tabiatına, koca, karısına, çocuklarına, büyük küçüye, güçlü zayıf'a, yani kimse kimseye elindeki imkanlar böyle diye veya güç diye üstünlük diye alttakini ezmeye ne yapmayacak, kalmayacak. Zulmü her、e, çeşidine ne yapıyor Allah? Yasaklıyor. Ben yapmıyorum ki size ne oluyor? Evet. Devam ediyoruz. Dikkat ederseniz gelen kim? Polistler de, burası eskiden kulüptü. Yan tarafı. Burası、evet. eskiden kulüptü. Kötünü almaya girmişler, bize namaz diyoruz ya sevaplardan dedik. Devam edelim. Evet. <gülüyor> evet. evet. Devam ediyor hadis-i şerif birbirinize asla zulmetmeyin. Anladınız mı burayı?、Evet. Bakın bu bir emirdir. Yani zulmetmeyin derken、e, anneniz babanız yanınızda ihtiyarlayabilir. Onlara ne yapmayacaksınız? Üstüle demeyeceksiniz. Derseniz bu bir zulümdür. Kadınınız genç tazeyken almışsınız vakir olarak almışsınız, sevmişsiniz. Türkler parayı bulunca ne yapardı? Parayı düşürür. Kadını zulmetmeyeceksiniz. Evladınız sözünüzü dinlemedi diye ne yapmayacaksınız? Zulmetmeyeceksiniz. Bu sizin çocuğunuzu satamazsınız, satamazsınız. Paranız var, çalıştırıyorsunuz, işçiniz var, işçi diye onun hakkına duygularla ne yapmayacaksınız? Girmeyeceksiniz. Çünkü. Herkes bir nefis taşıyor, o nefsi kendine layık olmadığını ona ne yapmayacaksınız? Yaylayacaksınız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'e ne diyor? Vallahi diyor kendi nefsim için istediğimi bizim için de isterim. Evet, demek ki kendi nefsimize layık görmediğimiz bir hareketi de bir başkasına ne yapmayacağız? Kadına itaat, itaat diye çemkiren erkekler Allah'a itaati yerine getirmezler. Ama kendisine itaat etmesi gereken kadın ve çocuklarından ne isterler? İtaat et. Sen önce buna bir itaat et, öbürlerine itaat et demene bile gerek kalmaz. Kalırsa gel benim yüzüme tutasın. Sen önce itaat edici olan yere itaatını yap öbürlerini boyuna iddilecek kim Allah Allah. Evet bu maddeyi geçelim mi? Nefsimize zulmümüzü ne yapacağız? Haram kılacağız. Burun yanında bakın çok şeyler girer de ben saati uzatıp sizin canınızı vaktinizi fazla almak istemiyorum. Almak istemiyorum. Mesela yaşamış olduğumuz toplumda en çok göze batan zararsız gözüken tasavvuf evli vardır değil mi? Her fırka onları sever hoşuna gider çünkü onların kendilerine zararı var, başkasına zararı yok. Rahipler gibi, rahibeler gibi evlenmeyin, bir yere çekelim, dünyadan ne yapın, ele tek çekin gibi birçok nelere vardır hal ve hareketleri vardır ama bun da başarılı olabilirler mi? Çünkü nefistir, karşı cinsle istek duyar, evlenecektir, nefistir, yiyecektir, içecektir. Burada illet nedir? Karamilisliğe girmeyecek, istafa girmeyecek, cimri olmayacak. Ne skacak, ne de saçip savuracak. Allah'ın dediğini ne yapacak yapacak. Çünkü bize ruhbanlık ne yapmıştır, karam kılımıştır. Zulüm derken zulümün çoğu nedir? Yönleri vardır. Yani inşallah anlaşılıyorsa burayı geçelim. Evet, biz ey kullarım hepiniz daralıtt üzeris üzermesiniz benden hidayet verdiklerim hariç. Öyleyse benden hidayet isteyin ki ben de size hidayet verim. Önemli bir cümle. Biz kullukla alakalı sohbetleri anlatırken hatırlarsanız bir. İcbari kulluk birde ihtiyari kulluk demiştik. İcbari kulluk neydi? Bunu öğrenene kadar insanın aklından sorumludur, sağının sorumlusu ayırdedene kadar yapmış olduğu hal ve hareketler yemesidir, içmesidir, yatmasidir, kalmasidir, iyiliği, kötülüğü bilmesidir. Ta ki bunuğa erdikten sonra ne yapıyor? Allah hiçbir hamle uyarıcı göndermeden ne yapıyor? Ölmedici değil, azap edici değil, ölmediği Allah azametmez, azap edici değil. Ey kullarım, hepiniz daralık üzermesiniz. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın geldiği asla bir bakın. Bir kadına ona yakın insan geliyor, bir erkeğin yaptığını yapıyor. Bir kadına yüzü yakın erkek geliyor, gidiyor, bir erkeğin bir kadından yaptığını her şeyi yapıyor. kadın hamile kaldığında, çocuğu doğurduğunda elinden tutup Kabe'ye geliyor, soybileci insanlar geliyor, tek tek erkekleri inceliyor, işte bu kavanın diyor, artık o kadın onun, karısı çocuktan onun çocuğu. Bu nedir? Hep dalalettir. Yine havaya uçuşu uçurtuyor. Saha uçarsa, tamam diyor bu ticarette hayır ver, adam kervandan yola çıkıyor. Sola gidiyorsa yola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 alışveriş yapardı, zenginler mal alırdı <gülüyor> fakat parasını ne yapmazdı? Ödemezdi, zorbalık yaparlardı. Yani İslam'ın olmadığı ölçü, takı、e, şeylerin olmadığı ortam nedir? Daralettir. Kim gösterir hayrı? Allah kime hidayet ederse onu kimse ne yapamaz? Saktıramaz. Saktıramaz. Kimi de saktırmışsa kimse hidayete erdiremez. Öyleyse dalaletten kurtaran Allah'a hamdü selalar da duymalım. Ve ondan hidayetimizi artırması için ne yapalım? Dua edelim. Hepiniz hidayete mutlaksınız. Öyleyse benden isteyin. Yani kıbleye dönmeniz, dinden bir şeyleri bilmeniz, şu imanınızı kendinizden ne yapmayın? Bilmeyin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dahi ben bile şu amelimle cennete ne yapamayacağım? Gidemeyeceğim. Sen de mi? Evet. Allah merhamet etmese, ben bile ne yapamam? Giremem diyorsa, öyleyse hepimiz Allah'tan ne yapalım? Af ve mağfiret dileyelim, hidayetimizi, anlayışımızı artırması için dua edelim. Peki Allah kime anlayıştır kılar? İmanda. Hayır değil, değil. Öyleyse, İdareti hak etmek için Allah'ın sevdiği amellerde ne yapacağız? İşleyeceğiz. Allah Resulü diyor ki, ﷺ kim İslam'a girer, İslamını güzelleştirir, hal ve hareketini güzelleştirirse, Allah onun geçmişini desiler, işlediği günahları da siler. Saad binin birisi diyor ki, Ey Allah Resulü, diyor, ben diyor cehaletteken öksüzü görsem hemen elinden tutardım.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 Hidayet'i isteyeceksiniz ve ondala ne yapacaksınız hayır da istikamet üzere ne olacaksınız. Bakın faisha bir kadın çölde bir kuyunun etrafında dili sattmış bir köpeği ne yapıyor suruyor gezdiğini görüyor bakıyor suruyacak bir şey yok yani oradan çekip gidebilir miydi gidebilirdi gidebilir. ama iniyor kuyudan suyu çıkarıyor hidayete eriyor yani bir şey yapıyor. veya doksan dokuz kişiyi öldüren birisi tövbe edecek ama alim birisini alıyor, yani bir şey yapıyor ki kanaat etsin. Onun için hidayet de nedir? Demek ki istenecek, ısrarcı olunacak, guru guru ne yapılmayacak, yapılmayacak. Bazı arkadaşlar mesela sigara içeriyle、yani、ya bu eşek doku mu diyorlar? Ya ağabey dua et de bu eşek doku, bundan kurtulalım. Tamam, at! at. Bunu ben de sana dua edeyim. Bak o zaman dua geçer. Sen pofu pofu çekerken al buna dua etti ben bunu atıyorum. Bu olmaz. Sen at ben sana dua edeyim. Allah senden bunu diksin diyesin. Yani ameli işlemek için sen hareket edeceksin. <gülüyor> Allah da sana ne yapacak? Yardım edecek. Ee.、Evet. Demek ki. Allah'ın hidayet etmediği herkes neredeymiş? Dalalıktan. Dal Dalalıkta nedir? Karanlıktır. Hep dalalı filmlerdir. Yani ateşte bir şey olur. Düşünün şimdi, bir tarafınız kirlandı. Veya yemek yediniz, bir kap kirlandı. Ne yaparsınız? Ha.、E, Onu geçiyoruz. Nede buradı? Bir de geldik herhalde. İnsan da kirlendiği zaman, nerede yıkanacak? Cennete pis girebilir mi? Sadece şurada da bir kir var, gerilir mi? Cennete temiz orandan başka hiçbir şey ne yapmayacak, girmeyecek ve orada temizlenecek olan ateşte pisiz arkadaşlar. Allah bizleri muafir etmesin. Burayı anladık mı? Bakın buraya kadar tamamen tevhidi meselelerdi. Yine tevhidi ama fıtrata iniyor. Ey kullarım! Hepiniz açsınız. Doyurduklarım.、Ha. Öyleyse benden doyurulmak isteyin. Ben de sizi doyurayım. Evet. Biz tevhidi anlatırken kaç ay ediyorduk? Üç ay. Tevhidi doğru, bunu böyle diye Tevhidi ol diye、e. ve isim esrar. <gülüyor> Rabibiyet tevhidi deyince ne anlıyordun? Allah'ın yaratması, rızık vermesi,、Hı. yedirmesi, içilmesi, yaşayan ve öldüğümüz olması. Yani kaynaktaki her şeyin ihtiyacını anında biden anında gidere. Kim duyuyormuş? Allah Allah. Ama isteyin diyor. İstein diyor. İstiyor musun rızık?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 Ne zaman başlıyor Allah'a sırtlığını? Allah'a sırtlığını Kendi kafanlığa başlıyor. İşte unutmayın diyor. Sizleri duyular, yediler, içiler kim? Allah'a、evet. sırtlığını. Mesela Allah Resulullah'ın is-salatu vesselam Mekke toplumuna beddua etti. Onlar ne yaptı? Kıtlık içinde kıvrandılar. Ebu Sufyan o zaman müşrik, Mekke'ye geldi ve Allah Resulullah ne diyor?、Evet. Ey Kavmin kırımdı. Tam çöllerlere kadar gittiler. Kemikleri yediye başladılar. Gökyüzünde nufak bir bulut olsa hemen altına koştular. Duayetsen de Allah bu belayı başımızdan ne yapsan kaldırsın. Yani illa böyle bir olay olması gerekiyor da Allahımızı veren olduğunu hatırlayalım. Illa bir belada musibette bir husumette.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalarınızı diyor, yemeye zorlamayın diyor. Onları yediren içine hafifiz diyor. Düşünün şimdi, bir adam koy önünü o kap yemeye yer. Ama aynı adam hasta olur. Yani kapı bırak bir kaşık, belki kırk gün ne yapmaz? Yemez fakat yaşayın. İşte diyor, hastalarınızı yemeye içmeye ne yapmayın? kimyedir biçiliyormuş? Allah Allah! Veyahut, bir adamın işi yoktur. Hasta yatar bir tarafa, Allah öbürünü ona sebep kılar ne yapar? Hastana götürür. Yani onu aracı kılar, rızkını oraya kılar ne yapar? Gönderir. Veyahut hadis-i şerifte ne diyor? Siz diyor Allah'a gereği gibi kulluk etseniz, şu aç karnına yuvadan havalanıp, top karnına dönen kuşlar gibi ne yaparsınız? Rızıklanırsınız. Kardeşlerim burada Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün diliyle bize bildirdiği meseleler basit meseleler değil. Kur'an'da Allah Azze ve Celle sakın sizi şeytan açlıkla ne yapmasın, okutmasın diyor. Şeytan size buradan yaklaşacağı için Allah size ne yapıyor? Uyarıyor. Demek ki Rızkı kimden isteyeceğiz? Allah Allah'tan. Allah'tan. Ve verdiği için de ne yapacağız? İsraf etmeyeceğiz. İsraf etmeyeceğiz. Müslifliğe ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. Açları da ne yapacağız? Doyuracağız. Ama açları doyururken de ayet-i kerimede ne diyor? Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Ramazanın başındaki dersleri Biz sizden bir teşekkür ne yapmıyoruz, beklemiyoruz. Sıfır Allah Hazreti için ne yapıyoruz? Doyuruyoruz demeniz gerekiyor.、Evet. Ve vermeniz de hiçbir zaman malınızdan ne yapmaz, eksiltmez. Çünkü ayetli kerecide bir hayır yaptığında sana nasıl geri döner diyor? Aynen bir başağın, yedi başağın verdiği taneler gibi. Yani bir veriyorsun. yediyip ve daha mistin Allah sana ne yapıyor? Geri, Geri kazandırıyor. Buna ancak iman edenler ne yapar? İnanır ve hayatına geçirir. Evet, anladık mı? İnşaatım. Ey kullarım! Hepiniz çıplaksınız. Giydirdiklerim hariç. Öyleyse benden giysiler isteyin ki bende sizi ne yapayım? Giydireyim. Nereye işaret ediyor bu? İnsanın doğumu, elbiseyle mi? Ölümü. Hı hı. Mahşer yerine çıkış. Hı hı. Hepsi çırılçıkla, anadan doğma ve mahşer yerinde dililmeden Allah Resulü ne diyor? Ya işe diyor, bugündür kimse kimseyi ne yapmaz? Görmez. Anadan ünyen, çırılçıkla ve sünnetiz diyor. Utanmazlar mı? Sıkılmazlar mı ya Allah'ın Resulü? O gün diyor herkesin öyle bir dert olacak ki kimse kimseyi ne yapmayacak ya anlayacağız. Demek ki kardeşler çıplak olarak doğan bizler yine çıplak olarak öleceğiz, çıplak olarak ne yapacağız? Dirileceğiz. Adam aleyhisselam ne zaman cennette giyilmem böyle örtülme yuruna gitti? Yıfam kıvamına gireceğim. Yasaklanan bir şeye yaklaştım.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 Ve Allah'ın giydirdikleri hariç herkes nedir? Giyiside de, de umurmen ele alalım. Bir erkeğin avredi neresidir? Tıp kafa, bela, göbek alır. Mesela bir yere gider, havama gider, bir insan. Nasıl şort giyer? Tıp kafa,、göbek. küçük mü, büyük mü? Vücut hakkını belirten mi, belirtmeyen? Belirtmeyen. Öyleyse Allah'ın karankıldığı sınırlar ne yapmayacak kimse geçmeyecek ve asıl örtü insanın nedir taklar örtüsüdür emirlere sarılma nehiyetinden de ne yapma uzak durmalıdır. Ee,、evet. doyuran kimsi Allah Allah yidiren kimsi Allah Allah. Öyleyse hiç kimse kendinden bir şey ne yapmayacak görmüz. Evet ey kullar.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 Günahçal olanlar hayırlı olanlardan tüvbekalısın. Evet. Ey kullar! Hepiniz gece gündüz günah işleyip duruyorsunuz ve ben de bütün günahları bağışlayayım. Günah kavramını ele aldığımızda dikkat ederseniz neyle başladık? Zulümle. Zulüm de nedir? O baktandır. O baktanda günahlar kaça eriliyormuş. Allah'a Kullara ve nefsede dönüyor. Demek ki gece gündüz durmadan insanlar ne yapıyor? Nasıl işlenir günah? Açıkta mı işlenir? Bilerek veya bilmeden. Gizli de işlenebilir, açıkta da işlenebilir. Mesela rahmet ayındaız. Bu hadisin başta olmak üzere birçok hadis kitabının nakledtiği bir rivayet var. Adamın birisi diyor ki ben bugün gece çıkacağım. Karanlıkta, ilk karşıma gelene zekat vereceğim.、Evet. Adam zekatını veriyor, geliyor. Sabah oluyor, millet konuşuyor. Ahmuhan birisi fahişeye zekat vermiş. Adam diyor ki, tamam bugün yine çıkacağım. Karanlıkta ilk önüme gelene vereceğim. Ertesi günü insanlar konuşuyor, işte Ahmuhan biri hırsıza zekat vermiş. Ertesi günü yine adam çıkıyor. Bu sefer zengin bir mevvelmiş, ertesi gün yine insanlar onu konuşuyor ve etini satan kadın düşünüyor. Ben diyor, etimi satmadığım halde bak Allah bana hiç、yani、bir hareketli yapmadığım halde bana bir rızık gönderdi. Öbürü bak ben insanların haksız yere malını çalıyordum, hiçbir şey yapmadığım halde bana rızık geldi. zengin, ben malı biriktirip duruyordum, cimrilik yapıyordum, bak buna rağmen Allah bana mal gönderdi ve üç gün de hidayetini ne yapıyor? Müthiş ve selam oluyor. Bakın günahlar demek ki hayırlı bir insanın yaptığı amel ile de ne yapabiliyormuş? Çocuğu da bilmiyor. Ve o günahlar insana ne yapar? Kalbine karanlık gelir. <gülüyor> <gülüyor> Mümin birisi günah işlediğinde ne olur? <gülüyor> Etrafına dağıl. kafasına dağ böyle düşecekmiş gibi hisseder. Ama facir, münafık, günah işlediğinde sanki bir sinek ısırmış, derinle şöyle etmiş gibi hisseder. Allah bizim müminlerden de indir. Amin.、Tamam. Burada günah işliyor duruyorsunuz derken yemede, içmede, konuşmada, aile içi, aile dişi, hareketlerde, ticarette, komşuluk hukukunda,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 Ben diyor, günde yüz kere Allah'tan istiğfar edeyim. Biz ne yapacağız? Öyleyse benden istiğfar edeyin ki ben de size ne yapayım? Yani biz tasarrufçular gibi sana yüz tane estağfurullah, yüz kere şunu çektirmiyoruz. Allah Resulü günde en az yüz kere istiğfar getiriyorsa bizim de ne yapmamız gerekiyor? Getirmemiz gerekiyor. Demek ki, ey kullarlar hepiniz gece gündüz günah istiyorsunuz. ve ben de sizin günahınızı ne yapıyorum? Bağışlıyorum. Bunu anladınız mı bu ifadeyi? Ne zaman bir günah işleseniz Allah onu ne yapıyor? Örtüyor.、Evet. Onu açıklamadıkça, siz ifşa etmedikçe Allah onu ne yapmıştır? Örtmüştür. Hiçbir zaman günahınızı ne yapmayın? Allah'ın örtüyor. Evet. Allah hepimizi mağfiret etsin. <gülüyor>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 Hepiniz toplandınız. Bana bir iyilik yapmaya çalışsanız bunu ne yapamazsınız, başaramazsınız. Bir örnek verirsem daha net anlarsınız. Yediçüden mevcut kısasını çok okudunuz. Evet. evet. Bunlar diğer yüzün istila ettiklerinde en son şöyle bir söz sahipledecekler. Diğer yüzündekiler bitti. Şimdi sıra göktekinde. göktekinde diyecekler ve silahlarını hep göğe atacaklar artık. O o gün şartları koşul neyse hep kendilerini attıkları nasıl dönecek kanla dönecek diyoruz ve daha sonra Allah onları ne yapacak、yani、fenak edecek demek ki Allah'ınla bile savaşacak insanlar ne yapıyormuş çıkabiliyor ve o Muhsin Aleyhisselamın kıssasını çok okudunuz mu? Firavun ne diyor ey Haman yüksek yüksek kuleler diyor da. Musa'nın Rabbine giden yorulur. Ne yapayım? Salak şahit. Yani Allah ile harp etmeye çalışan birçok insan da ne yapacak? Çıkacak, hiç çıkmazsınız. Yani bunu ne yapamazsınız? Başka başkasınız. Ama halk arasında insanların itikadını bulmak için ne yapıyorlar? Filmler, senaryolar, kitaplar çıkararak ne yapıyorlar? Aşk tanrısı yok. gök tanrısı, yer tanrısı, şu Yunan tanrıları var ya diyor, zevur, apurlu gibi devamlı birbirleriyle savaşıyorlar elbim. O onu öldürüyor bu gölgeler gibi. Yani böyle bir olay yok arkadaşlar. Bunlar sadece hayallerde ve şeytanın akideyi bozmak için yakı sadece vesvese vesvese、verdi. evet. Hiç kimse Allah'a ne yapamaz? Zarar veremez. İyilik? Allah'a. onu da yaparız. Ey kullarım, eğer sizin hepiniz baştan sona inananız, küfür edeniz, indiniz, cinniniz en tahvalı kulun ağrı üzerine olsa benim mülkümden hiçbir şey narehte eksikleriniz. İndiniz cinniniz, inananız, küfür edeniz, yaratılan hepiniz daha âdemden kıyamete kadar. Hepiniz benden bir şey isteseniz. Ben de size bunu versem, bu da benim mülkümden hiçbir şey ne yapmaz? eksiltmez. Aynen bir iğneğini böyle denize sokup da çıkarsanız ne kadar su alır işte benim mülkümde de eksilteceğiniz o kadar olur. Evet. <gülüyor> Ey kullarım bunlar ancak sizin amelleriniz olur. Allah zulme haram kıldı mı? <gülüyor> zulme etmeyeceksiniz. Galalet üzerine miyiz? Evet. <gülüyor> <İda> <gülüyor> Aç mıyız? Allah'tan buyumasını isteyeceğiz. Çıplak mıyız, giydirmesini、evet. isteyeceğiz. Günah işleyen insanlarımız,、evet. affımızı、evet. mağfiret isteyeceğiz、evet. ve Allah Azze ve Celle'e kul、evet. olmaya çalışacağız. Ev kulların bunlar ancak sizin amellerinizdir. Sizin hesabınıza sayıyor. Yani Adem Aleyhisselam unutuyor. Allah'ta keramen kitaplarını ne atmıştır,、evet. halk etmiştir. Sağa ve solda ne vardı? <gülüyor> İki、evet. melek vardı. Bunlar sizin yaptığınız her şeyi ne yapar? Azap、evet. edeceğiz. Hiçbir şey onda nedir eksik değil. İşte Allah Haziretcinde sayarım sonra size karşılığını vereceğim. Yani maşal yerinde herkesin kuşunu bu önüne asarız diyor. Yani amel defteri. Kim kurtulacak? Amel defteri. Arka dan, soldan alamadı, Önde. sağdan, önden alamadı. Allah önden, sağdan alamadığından edin. Ve, ve o defterde herkes yaptığı her şeyi yaman yapacak, her şeyi orada bulacak ve Allah Hazreti'nin hiçbir şeyi bırakmayıp her şeyi orada sayıp döktüğünü ne yapacak görecek. Evet, Allah'a hamd edin ve kim de bundan başkasını görürse. ancak kendini ne yapsın? Kınasın. Yani orada amel defteri iyi sağından verilmişse ne yapacak? <gülüyor> Hamd edecek. Soldan arkadan verdiğinde、Nefesini、ne yapmayacak? Ne ben onun peşinden gittim. Bu beni saptırdı. Bunların yüzünden ben bu hallere düştüm、Demiriz. demesin. Herkes kendi nefsini ne yapsın? Kınasınlar. Babam subhanahu ve teâlâ hayırda yaşamayı, hayırda ölmeyi, sen ve müslümanlar olmayı bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olun. Şu mübarek günlerin ecdini <gülüyor> o zamanlarda